Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kurban bahsi. Kurban kelimesi Kur'an'dan geliyor. Yani kişi bunu Allah için keserek Allah'ın rızasına yakınlaşması anlamına geliyor. Kurban konusu tabii birkaç bölümde Anlatılması gerek bir konu. Öncelikle kurban kesilmesi nedir? Yani hükmü nedir? Sonra kimlerin kesmesi kurbanı gerekiyor? Kimlere vaciptir? Sonra tabi kurban kesme vakti ve kurban hayvanlar konusu. Önce kurbanı kesmenin hükmüne bakalım. Kudürden aldığım şu şey ibareleri el-udhiyyeti vacib etün buyuruyor. Kurban kesmek vacip. İnde bir Hanife'de yalnız Ebu Hanife'ye göre buyuruyor. Yani İmam-ı Azam Hazretleri'ne göre Demek ki kurban kesmek vacip. Ve indel imameyni ve şafi'yi sünnetün ve kedetün. İmameyne göre Ebu Yusuf İmam Muhammed'e göre ve yine İmam-ı Şaf hastane göre ise kurban kesmek sünneti müekked bunlara göre de. Şunu belirtelim yani İslam dininde kurban kesmek diye bir ibadet var. Bu tabi kesin olarak biliniyor. Ancak bu kurban kesmek yani farz mı, vacip mi, sünnet mi? Tabi müşterilerin iştadı burada farklı oluyor delilere bakarak şimdi kurban kesmesi kimlere vacip oluyor İmam Azam'ın iştadına göre ala külli hürri müslümin hür olan müslümanlara vacip oluyor Mukimin bir de mukim olan Müslümanlara vacip oluyor ya. Yani öncelikle kişinin o insanın Müslüman olması, İslam inancı üzerine bulunması, ondan sonra yine bu kişinin bir de mukim olması, mukim seferinin zıddı. Yani bir kişi bu barem günlerinde sefir halinde olmaması. Tabi mukim de iki türlü oluyor. Kişi ya vatanı aslisindedir, yani kendi yurdunda vatandadır. Ya da gittiği yerde, bayram günlerinde gittiği yerde en azından 15 gün kalacaksa kişi orada yine Müküm sayılıyor, seferi, yolcu sayılmıyor. Demek ki Allah korusun Müslüman olmayan kişiye tabi namaz da farz değil, oruç da farz değil. Bu kişinin kurban kesmesi de buna vacip değil, gerekmiyor. Kesse de kurbanı et olur, bir sevap alamaz. Önce kişinin İslamiyeti benimsevme, inanılması gerekiyor. Sonra mükim olması gerekiyor. Çünkü bir kimse seferi halde iken, yani bir kişi yolcu durumundayken tabi yolculukta kişi bulunduğu yerden en azından 90 kilometre kadar ...bir yolculuğa gidecekse... ...bu kişiye... ...dinimizde... ...sefiri hali... ...deniliyor... ...bu kişinin... ...yani bir kimse... ...sefiri haldeyken... ...yine bu kişi... ...gittiği yerde... ...15 günden... ...az kalacaksa... ...yine o kişinin bu... ...yolculuk hali... ...devam ediyor... İslam dine bunlara bazı kolaylıklar, avantajlar veriyor. Mesela bir kimse seferi halde iken o kimseye cuma namazı kılmakta farz olmuyor. İster yolda seyir halinde olsun, ister gittiği yerde 15 gün kalmayacaksa o kişiye cuma namazına gitmek farz olmuyor. Ama tabi ona mukabil öğle namazı kılması farz oluyor. Yine bir kimse yolcu halindeyken o kişiye dört teklatı farz namazlarında iki teklat kılması gerekiyor bunlara. Yine bunlara baranaması namazı da vacip olmuyor. Yine bunlara bir özelliği daha var. Kişi Ramazan ayında eğer yolcu halde olursa oruç tutmayabiliyor. Sonradan kaza yapmak şartıyla. İşte bir kimse yolcu haldeyken e, buna cuma namazı farz olmuyor. Oruç tutması da mecbur olmuyor. E, buna namazlar bile farzamazlara namazları bile e, iki indiriliyor bu kişide. Tabii yolculanan bir kişinin kurban kesmesi, onun ortaması işte çok daha güç olduğu için İslam bunlara tanıyor. Demek ki bir kimse Müslüman olduğu halde ama kurban barın günlerinde yolcu halinde bulunursa ya da gittiği yerde 15 tane az kalacaksa Bunlara kurban kesmek de gerekmiyor. Keserse de nafile kurban olmuş olur. Vacip olmuyor. Musir'in bir tabi zengin olması yani bu kişinin sadakayı fitre nisabına malik olması da gerekiyor. Elhamdülillah Müslümandır. Mükümdir. Yani yolcu değil, vatanda oturuyor bayram günlerinde. Ama tabi fakirse yine bunlara kurban kesmesi de vacip olmuyor. Kurban nisabı deniyor. Sadakayı fütür ile aynı denk oranda oluyor bunlar bu. Zekat nisabından bu biraz farklı oluyor. Zekat nisabında Geçer akçe, yani tedavide bulunan para, altın, gümüş ve bütün ticari mallar giriyorlar zekatta. Bir kimsenin satılık olmamak şartı ile iki evi olsa, iki arabası olsa, kişinin evinde lüks fazla eşyası da olsa, Bunlar zekata girmiyor bunlar. Ama kurban hesabında giriyor bunlar. Yani bir kişinin oturduğu evinden fazla evi olsa hatta evi onda boş bile olsa kiracı bile olmasa yine bu kişi zengin sayılıyor. Yine kişinin evinde fazla lüks eşya olsa ve kişinin evinde kullanmayacağı kadar fazla mesela hal şu su bu ol Demek ki bunların tutarı da eğer ki bir nisan miktarı dediğimiz aşağı yukarı 90gram altın diğerine kadar varıyorsa bu kişi şeran yani dinimizde zengin sayılıyor yanında bir farklı fiül elhab oluyor bu kişi zekat gibi değil. Buradaki zenginlik. Mesela zekatta şöyle bir koşul vardı. Bir kimse nisaba yani belirli bir meblağa sahip olduktan sonra üzerinden bir tam yıl geçmesi bekleniyor. Ondan sonra zekat farz oluyor Kurbanda ise böyle bir koşul yok. Bir kimse kurban kesme gündeki üç gündürümler bayramda bir kimse bu üç gün içerisinde böyle bir mala paraya sahip olursa buna hemen kurban kesmesi vacip oluyor. Burada ayrıca İmam-ı Muhammed'e göre iki şart şey daha var. Akıl bölü. Bir kimse mesela babadan ...anneden kendisine miras kalmış olabilir. Yani şeran zengin olabilir ama akıllı değilse ona da kurban kesmesi vacip olmuyor. İmam Muhammed'e göre yine bülü çağına ermeyen bir çocuğun da parası serveti olsa... ...tabii bu servet miras yoluyla olsa yine buna kurban vacip olmuyor... Ve fetva da bu üzerinedir. Şimdi gelin inşallah kurban kesme günü hangi günlerde ne zamana kadar kurbanın kesilmesi gerekiyor? Kurban bayramının birinci gününe nahir günde denir. Yani hayvan kesme günü denir. İşte kurban bayramı dediğimiz zili çayının 10. günü. Fecir vaktiyle kurban kesme vakti başlıyor. Nedir fecir? Yani doğuda, ufukta Tanrı'nın ağırlanması Güneş doğmadan önce imsak vakti dediğimiz vaktin başlamasıyla kurban kesmenin de vakti başlamış oluyor. Bir şartla kişinin bulunduğu yer, şehir, kasaba, köy gibi meskün bir yer ise orada bayram namazı kılınıyorsa bayram namazı kılınan yerlerde. Ancak bayramızı kılınmadan sonra kurban kesimi başlamış oluyor. Ama kişinin yaşadığı yer bir yerle dağ işte dağ başında kişi mesela yazın tek başına ve birkaç yaşıyorlar. Uzakta yaşıyorlar. Ya da kampta bir grup yaşıyorlar. Bunların bulunduğu yerde köye, kasabaya uzaksa, orada bayramızı kılınmıyorsa Bunlar bayram sabahı tâgin arması ile yani imse vaktinin başlaması ile orada kurban kesebilirler. Ancak bayramda kındığı yerlerde bir kişi eğer namazdan önce kurbanını keserse bu kurbanın iadesi gerekiyor bile. Ve demek ki kurban kesme bayram günü imza vaktiyle başlıyor. Ancak namaz kılınan yerlerde bayraman sonra kesilmesi gerekiyor. Ayrıca ikinci günü de üçüncü günü de kurban kesilebiliyor. Üçüncü günün güneş batman önce kurbanın kesilmesi şart. Mesela bir kimse Birinci günü kesemedi veya kestiremedi. Kendine sıra gelmedi ya kendi işi oldu. ikinci günü tabii keser. İlk günü kesmek daha eftal, daha sevap yani. Ama ikinci keser, normaldir yani. ikinci günde kesemedi ya kestiremedi, üçüncü güne kaldı. Üçüncü günü Güneş batmadan yani akşam namaz olmadan önce kurbanın kesilmiş olması lazım ki kurbanın olması için. Mesela güneş batmadan önce büyük hayvan derim kesildi. Ama bunun yüzülmesi, parçalması geç de kalsa zarar etmez. Mutlaka demek ki üçüncü günü akşam ezandan önce Kuran kesilmesi gerekiyor ki bunun kurban olması için. Bu tabi üç gün Hanefi mezhebine göre. Şah mezhebine göre ise bayramın dördüncü günü de kurban kesebiliyor. Şah mezhebine göre. Hangi hayvanlar kurban olabilir? O konuya bakalım şimdi. Önce şöyle bir şart var. Evcil dediğimiz eğil hayvanlar ancak bunlardan kurban oluyor. Ne gibi? Koyun, keçi, sığır, manda ve deve gibi. Yani koyun, keçi, sığır yani inek dediğimiz, manda ve deve. Ancak ki Kurban bu hayvanlardan oluyor. Eti yenen vahşi hayvandan kurban olmuyor. Mesela geyi ki büyük hayvandır kendisi, eti yenir, helaldır ama buna kurban olmaz. Hatta bir kimse yavru iken böyle bir vahşi hayvan tutup da evcilleştirirse. Ehil hayvan olsa bile yine bundan kurban olmuyor. Bir de hayvanların tabi yaşı önemli. Koyun ve keşinin bir yaşının doldurmuş olması gerekiyor. Yalnız koyunda bir fark var. Keşi değil ama. Koyunda bir fark var. Bir koyun altı ayına tamamen doldurmuş yedinci ayına girmiş bir koyun eğer ir yapılı olursa bir yaşındaki koyundan parkı olmazsa ir yapılırsa ondan da kurban olabiliyor. Ama 6-7 aylık bir koyun cıvız kalmış küçük kalmış yapısı bundan kurban olmaz. Bununla beraber bir koyun ve bir kişi, bir yaşını doldurmuşlarsa ne kadar da küçük olsa yine kurban olurlar. Sığır mandaya gelince yani inek ve mandaya gelince bunların da iki yaşlığını doldurmuş olmaları üçüncü yaştan da gün almış olmaları gerekiyor. Demek ki sığır manda, inek yani bunlar iki yaşlığını mutlaka doldurmuş olması Gerekiyor. Bu yaşlar da tabi İslami Kamili ayına göre bunlar da. Mesela diyelim ki Ramazan ayında doğan bir buza ilek yavrusu. İki sene sonra Ramazan ayına geçti mi bu iki yaşında olmuş oluyor. Halbuki miladi yıla göre olmuyor tabi. Ama buradaki nedir ölçü? Bizlere İslami aylarıdır. Deveye gelince gerçi göremize deve kesen fazla yok ama tabi olan yeri de vardır. Devenin de beş yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Şimdi burada bir ince nokta var. Bakınız hayvanların küçükken kesilmemesi gerekiyor. Günümüzde e, süt buzağı, e, süt kuzuya kesiyorlar, hayvanları kesiyorlar. Tabuna yazık oluyor. Hem israf oluyor. Süt buzağı yerine iki yaşında olduğun bir hayvanın dana kesilirse ne olur? Eti tabi daha fazla olur. Eti fazla olur. Ayrıca o hayvanın da Biraz yaşam hakkı var dünyada. Bir kuzu düşünelim ki annesinden doğmuş. Hemen onun an kessin mi hayvanın da bir yaşama hakkı var diye o tabi elden gidiyor hayvanın da. O hayvanla sütten kesilsin, bir çayına mera çıksın, otlasın, otlasın, koşsun onda bir hakkı var. Buza da bunun gibi. Buza da eğer bir süt buza hemen kesilirse tabi buna da yazı tabi ya. Onda yaşam hakkı var bu dünyada. Onun için yaratılmışta da o buzağı da sütten kesilecek, çayere edecek, otta edecek, yemeyecek, atlayacak, koşacak. Onda bu hakkı var. Bunun için hem israf kalkmış oluyor. Mesela süt kuzusu 10 tane keseceğine bir koyun kesilir. Ondan sür buzağı yerine yine kesilir. Hem bunda hayvan esnafı olmamış oluyor. Ayrıca bazı çevreler, bazı belirli çevreler yani bu kurban konusunda da dil uzatıyorlar. Yani İslam'la bağlaşamayanlar, ne yazık ki nüfus kağıdında İslam yazı oldukları halde, İslam'la bağlaşamayanlar, sapık inançlara kapılanlar, hangi şey olursa olsun, eğer İslam'da bir şey varsa, ona karşı çıkmayı, artık bir, bir görev adetmişler bunu. Ne yapıyorlar bunlar? Tabii bir yaygara yapıyorlar. Yani çatlak sesler çıkarıyorlar. Hayvan şöyle oluyor, böyle oluyor, hayvan zin oluyor. Şunlar bunlar. Halbuki yıl başında o kadar hindi kesiliyor. Ne oluyor hindi kesindi? meze oluyor meze. Yarısı yeniyor, yarısı çepre atılıyor. Bu kadar çamlar devriliyor, çamlar kesiliyor. Hiç ama hiç sesleri çıkmıyor. Nedir çamlar? Ülkemizin akciğeri çamlar. Bir vatanda, ülkede çam olmadı mı? Bu ülkenin akciğeri solunum yolu kapanmış oluyor. Havayı temizliyor onlar. Yine başında aşırı derecede korkun şekilde Alkol tüketiliyor. Kaza oluyor. Bunların yanında hiç sesleri çıkmayanlar. Yani. Alkolükler. Hangi otellerde yılbaşı tatili yapanlar. Su gibi alkol tüketenler. Kumar oynamalar. Korku israflar. Bunların yanında Hi sesini çıkarmayanlar yılda bir kurban konusu gelince mutlaka çatlak sesleriyle bir çatlak sesler çıkarmayı bir ad edinmişler bu zavallılar. Efendim işte ziyan doluyor, ishaf doluyor. Hayır olmuyor, olmuyor tırağındır. Gerçi onunla et her zaman yiyorlar ama et yemeyenler bu kurban da yiyorlar sevgili kardeşlerim. Ayrıca Evet, Kurban Bayramında kurbanlık hayvanlar kesiliyor, ama buna mukabil mezbaha kesim de çok duruyor ama yani, yani belki 110 ancak kesiliyor böyle. Yine bu denge sağlanıyor. Ne var ki bir farklı ki her et yemeyenlerde bu yemiş oluyorlar. Şimdi gelmişler bir de kurbanlık hayvanlarda bir sakatlık olursa bunların kurbanması doğru mu değil mi? Kurban Allah için Ceneşşahlı'yı kesileceğinden her ne kadar onun etinden, derisinden, yağından, her şeyinden gerek kesen kişi, gerek Ev halkı yaralanmakla beraber ama gerçekte bu Allah için, keseceği için tabii ki hayvanın da düzgün olması gerekiyor. Bu önemli birkaç tane sakatlığı burada inşallah. Biri hayvanın gözünün kör olmaması gerekiyor. Gerek hayvanın bir gözü Gerek iki gözü kör olursa da bu hayvan Allah kurban edilemez tabi, edilemez. Bu kurban olmuyor. Hatta bir gözünün bile hayvanın körlü yani görme oranı yarıdan az ise yani yüzde yetmiş kadar e, körlük varsa gözünde o da yine kurban olmuyor. Ayaklarının hayvanın sağlam olması gerekiyor. Kurbanlı bir hayvan kesileceği yere kadar yürüyüp bir de bilmeli. Bir ayağı bile topal olsa, bunu hiç basamasa, basamalı hayvan çok zahmet çekiyorsa, bu hayvan tabi sakat hükmüne geliyor. Bu hayvan da Allah için kurban olmuyor. Yine bir hayvan aşırı zayıf artık kemiğinde ili kalmamış bir deri kemik deri tabiriyle hayvan çok zayıfsa bu da Allah'ın kurban olmuyor. Yine hayvanın kulağı kesikse eğer kulağının yarıdan çoğu kesikse hiç olmaz. Yarısı kesikse yine şüpheli. Yani olur diyen de var, olmaz diyen fukuhamız da var. Elde gelirlik hayvan demek ki kulağının yarıdan fazlasının da salam olması. Yine kurut aynı şekilde. Kurunun da yarıdan fazlasının salam olması. Hayvanın dişleri mezişleri var? Hayvan eğer dişlerinde noksanlık varsa ağzında hayvanın ama hayvan dişlerinde noksanlığı az olması nedeniyle diğer hayvanlar gibi yerden otlayabiliyor, karnı doyurabiliyorsa bu da kurban olur. Ama hayvan artık otlayamıyor, otu kesemiyor ön dişleri. Yemi de artı yemiyor hayvan. zayıflamış hayvan. Bu da kurban olmuyor tabii. Olamıyor. Boynuza gelince hayvanın boynuzu kırılsa yukarıdan, yarıdan falan kırılsa bunun bir zararı yok. Ancak boynuz kökten, dipten kırılıp da hayvanın beynine zarar verirse o zaman bu da kurban olmaz. Ayrıca bir hayvan doğuştan boynuzsuz ise kuban olur. Koyun ve kişi ancak bir kişi adına kuban edilir. Bir koyun koç ne kadar iri yapılı olsa değeri kıymetine yüksek de olsa İki kişi bunu ortak kesemezler. Demek ki koyun ve kişi anca bir kişi adına kurban edilebilirler. Ne kadar iri yapılı olsa, kıymet olsa da iki kişi orta bunu kesemezler. İnek yani sığır, manda ve deveye gelince bunları ortaklaşa Müslümanlar kesebilirler. Bu ortaklıkta 7 kişiye kadar son sınırı. Tabi dileyen tek başına da kesebilir. Bunda sayı, ortak sayısı tek cilt olabilir, hiç fark etmez. İki kişi de kesebilir ortak bir hayvanı, yani sığır mandayı. Üç olabilir, dört olabilir, beş olabilir, 6 olabilir. En son 7 kişi ortak kesebilirler. 8 olmaz yani. Tekşit de zarar vermiyor. Yalnız böyle ortaklaşa büyük hayvan kesime karar verenler önce kendi aralarında birleşecekler, ortalık meydana gelecek, ondan sonra Hayvan almaları gerekiyor. Mesela bir kişi, iki üç kişi bir araya gelmişler, bir hayvan almışlar. Kurban etmediği Sonra Bakıyorlar ki, bunlar biraz pahalı geliyor. Biri de ortak olmak istiyor bunlara. Ben de alın arası diyor, ortak olayım ben de diyor. Bu, sonradan ortak olmak caiz oluyor yani, olabiliyor ama, yani buna mekruh oluyor yani hoş bir şey olmuyor Çünkü on, onlar önce alanlar iki üç kişi kim kaç kişiler Bunlar bunu kendileri iş almışlar bunları bunu aldığı için kesecekler buna başaşı ilave etmek yani bir nevi bir payı satmak ondan bu olmuyor tabi yani olmuyor değil olabiliyor. Mealkerahe deniyor buna. Kerih, yani hoş olmayan bir durum oluyor. Anlamına geliyor. Özellikle mesela iki üç kişi halle bakteri yerine değil. Yani bunlara kurmak etmiyor, vacip olmayan kişiler. Yani fakir. Merak etmişler, ortak hayvanmışlar. Bunlar ortak başı alamazlar bunlar. Bunlar fakir olduğu için, bini atak oluyor bunlarınki, ortak alamazlar bunlar. Ayrıca ortak ulaşa hayvanın kesici zamanlar bunun bazı tabi koşullarda var. Yani bunlar bilmemiz gerekiyor ki yapılan işin Allah katında kabul edilmesi için. Öncelikle ortaklaşan kesileceği zaman ortaklardan her birinin Müslüm olması şart. İslamiyet şart. Allah korusun ortaklardan biri gayrimüslim ise hiçbirinki olmaz. Çünkü hayvan tek olduğu için. Hayvan tek olduğu için burada tek can var. Tek hayvan var. Bu can bölünmüyor. bu. Yedi kişi ortak olsa bile İşten birisi gayrimüslim ise Hristiyan yağı diyor. Ya da işten birisi güya Müslümanım diyen kişi ama inancı başka sabık ideolojine kapılmışsa ya da haşaallah peygambere söven dini yemeği söven kişi ise bu tabi dinimizde Müslüman sayılmıyor bu kişi. İşte Allah korusun ortak olan birisi ve böyle inancında bir sakatlık varsa o zaman hayvan tek can olduğu için hayvan kurban olmuş olmuyor. Ortakların hepsinin kurbanı boşa gidiyor et oluyormuş oluyor. Ayrıca ortaklaşa ulaşan zaman ortakların her birisine niyeti yani amacı Allah için kur'ban kesip olması gerekiyor İşinden birisi kurban ilgisi yok Böyle sabla bir amacı yok sab para mekannesi ama bak hoşuna gidiyor hayvanla beğeniyor Hesabına geliyor ben de gireyim de e, çok şümet bozgesin der diye yani et niyetiyle girerse yine Diğer ortakların da kurbanı olmuyor. Yine ayrıca ortakların her birinin de bundaki payı, yani katılım payı eşit oranda olması şart. Diyelim ki mesela 5 ortak bir araya geldiler. Yine kaldılar. 1 milyona. Ne düşüyor? Her biri 200 bin lira katacak. Evnen bir vefat fal da eti 35 fazla alırım olmaz Mutlaka ortakın her birinin payı aynı eşit olması şart Mesela bir kimsenin üzerinde adak kurbanı borcu var ya da kişi bir Çocuğu olmuş. Hakika kesmek istiyor. Böyle bir girebilir mi? Pek babu sayılmıyor. Özellikle imamı züferkiş olmuyor. Olmuyor. Bu için demek ki bunların da ayrıca kesimleri daha makbul, daha eftel. Bir de Hayvan ortak kışa kesildiği zaman etin etin bölümü taksim meselesi de önemli şey burada. Mesela 5 ortak 6 ortak hayvan kesmişler. Ne olacak? Hayvan eti orta sayısına göre bölüşecek, ayrılacak. Ama bunda tahminen paylaşılmaz bu. Çünkü gerek bu kurban eti olsun, gerekse başka bir mal olsun. Yani ölçülü ölçülen, ya da tartılar tartılan veya sayı ile sayılan başka mal olsun, ortak ortak malda tahminen bölüşme olmaz. O zaman faize giriyor bu. Faize giriyor. İşte ortaklaşa hayvan kesildiği zamanda ne gerekiyor? Ortak sayısına göre etlere bölünecek. Bunlar tahtlayacak bunlar. Biri fazlası alınır öbür ilave edilir. Ondan sonra gereğinde kura çekilir et alırlar. Ancak ortaklaşa hayvan kesenler bir ev halkı ise mesela bir baba hanımı ki altının vardır yani kanatın kadının üzerinde işte miras almıştı parası vardır e dedi gelini olabilir ama bir kaplı yemek yerler yani bir mutfakta bir tencerede yemek pişirip gibi yiyorlar bir ev halkı açısı üç beş kişi her birine kesmeye yeteneği var yani durumu iyi bunlar ortak kestikleri zaman o zaman tabi tek kazana kaynayacağı için bölüşümüne gerek yok. Olma gerek yok bunu. bir halk yerlerse. Ama baba oğul da olsa, kardeş kardeş de olsa, eğer evleri ayrı ise, yani kazan ayrı ise, o zaman mutlaka bunun tartılabilmesi gerekiyor. Bir kimse... Ölen bir kişi içinde kurban kesebilir mi? Kesebilir sevgili kardeşlerim. Mesela kişi kendisi bir ortak bir şey giriyor. Dilerse ölen annesinin de babasını da katabilir. Ya da kendi kesecek, hanımla beraber kesecek. Durum iyi. İki kişi keseceğine ne yapsınlar? aslıra iki taraftan da işte birin annesi, birin babasının da bunlar kastılar bunlar daha sahip olur. Ölen bir kişi ölmeden önce para bırakıp eğer vasiyet etmişse işte benim paramla bana kurban kesine vasiyet etmişse, para bırakmışsa o zaman Ölü adına kesilen kurban etini kesen yiyemez. Onu dağıtması gerekiyor ona. Hepsini dağıtması gerekiyor. Ama ölen bir kişi, kişinin yakını böyle bir vasiyette bulunmamışsa kişi kendiliğinden işte anne ve babama, teyzeme, dayıma kesen derekten onda ortak yapmışsa bu ette onun kendi payı gibidir. İstediği bundan tasarruf yapabilir bunda. Bir de hayvan tabi şimdi kesilmesi durumu var. Hayvanı kim kesmesi gerekiyor? Eğer kurban sahibi kendi kesebilirse, ehirse bu işte, tabi en eftali, yani en sağ güzeli kendisinin kesmesi bunu gerekiyor. Ama kendi buna ehil değil. Beceremem diyor. ve Hayvana eza, eziyet yapabilirim diyor. Korkuyor. O zaman kişi ne yapar? Birini vekil eder. Seni vekil etten ver. Vekaten kes bulmanı der. Vekili keser. Yine ortaklaşa kesmede de. Ortaklardan biri bu işi biliyorsa onun kesmesi daha ayaktayızdır. Diğer ortaklar ona vekil ederler hepsine adına kesmiş olur. E, ortak olan biri kesemiyor, dışarıdan başı bir kesici gerekiyor. Bu da oluyor tabii. Bu da olur bu olur. Yalnız tabii hayvanı kesecek olan kişinin de bazı özelliklere bulunması gerekiyor. Nedir bunlar? Onun da mutlaka e, Müslüman olması şartında. Bu da şart bunda. Kesici Müslüman olacak. Allah korusun Alkolik, Allah'a seven, dine seven, imana seven, kitaba seven kişi bu tabi İslam dışında kalmıştır. Yani Müslüman denmiyor bu kişilere. Onun kestiği murdar olur gelmez tabi. Demek ki mutlaka kesicinin de seçiminde İslami yönü araştırılması gerekiyor. Kasab olsun, mesleği ne olsa olsun. Kesici de bu İslami kişinin öncelikle araması gerekiyor. Tabii aynı zamanda bu kişinin böyle de ehil olması gerekiyor. Hayvan kesileceği zaman ne yapman gerekiyor? Tabi önce hayvana son bir defa önünde yoksa yemi filan hayvana bir yem gösterilir. Hayvana su gösterilir. Sonra fazla gürültü yapmadan genelde orta kaşak kesmede çok gürültü yapılıyor. Hayvanlarda bir duygu vardır. Sezgi hayvanlarda. Hayvanlar bunda ürküp seziyor hayvanlar bu. Bunun için öyle gürültü patırtı yapmadan hayvanı tutup hoşçayarak, severek tabi hayvan ne de olsa birden gitmek istemez tabi keşidere göre öyle bitip kalkıp fazla çekmeden hayvana ezacı yapmadan yani tatlılıkla hayvanı nerede kesim olup götürmesi gerekiyor. Tabii ki Şimdi günümüzde bazı özel kesim yerleri var. 16 ayı daha başka. Ama kişi mesela evinde köyüne kesecekse bir çukur kazar. kanı toplaması işçi oraya. Hayvan buraya güzelite getirilir. getirilir Ve mutlaka bıçağın da güzel keskin olması sevaptır. sünnettir büyt olması büyt olması daha iyidir. Ayrıca hayvanın yanında Bıçağı bilememek lazım. Yine bir hayvan kesilirken başka bunu görmemesi gerekiyor. Hayvanlar bunu sezerler. Onun Allah bir duyuyormuş Mevlam onlara. Hayvanlar için bu çok acı bir sezgi olur onun için. Böyle gürültü yapmadan demek ki tatlılıkla hayvanın yanında bıçağı bilememek koşuluyla hayvana bıçağı göstermeden hayvan kesici yere götürülür. Hayvan sol tarafına yatırılır, yüzü kıbleye gelecek. Hayvan burada sağa yatırılmıyor. Nedeni? Şimdi kesici bu defa sol yere kesmesi gerekiyor. Ama hayvan sola yatırılınca, kesici kişi su ile hayvan baş tutar, sağa keser. Bunun için demek ki hayvan sola yatırılır. yatırılır. Hayvanın yüzü ön tarafı yani kıbleye doğru çevrilir. Tabi burada yavaşça ve bayramadan bir tekbir getirilir burada. Bu bayramın bir özelliğidir yani. Bu mecbur değil getirilir. Yine burada kurban duası ilgili Kur'an'da ayet-i kerimeler vardır. Biri Enam suresi ayet 79'da. Bismillahirrahmanirrahim. İnni ve cehdi ve şeydiye başlar ayet-i kerime. Eğer kurban keşif olan kişi ya da kurban sahibi, ortakların birisi, orada bulunan birisi, biliyorsa bunu, ezber, ezber bilmiyorsa, Kur'an'dan en Suresi ayet 79'da İnni ve cehdi ve şeydiye başlar bir ayet-i kerime. Yine Enam suresi ayet 161-163'te Kul inne salati rüsüki diye başlayan ayet-i kerime, kişi bunları okuması da sevaptır. Bundan sonra şimdi sıra geliyor kesime. Tabi vekat verildi. Kesen kişi de bunu kendi adına değil, öyle kalbden geçirecek. Kurban sahibi adına kestiğini kalbine geçirecek ve hayvanı kim kessek ise onun sonsuzu şu olacak Bismillah'ı allah Ekber Ondan sonra konuşmuyor başka bir şey ama en sonu bu olacak yani hayvan yatırıldı dua okundu bilmiyorsa bilmiyorlar okuma olur mu? olur okumadan tabi okumadan daha sevap yine olur Yalnız da tek şart şu nedir? Hayvanı kim kesecekse ve orada hayvana kimlere yardım ediyorlar hayvan tutup da keseceği, ondan onların söylemesi gerekiyor. Son olarak konuşmadan tekrar Bismillah allah Ekber diyecekler. Hayvan kesecek tabii. Koyun, keçi, sığırmanda bunlara zebih deniyor, boğazan kesiliyor. Bu yumuşacak derin şey vardır. Bunun yukarıda kalması daha aptalda görülüyor. Fakat öbür de olsa da yine zarar vermiyor. Yalnız burada bir ince nokta var. Dört damarın da kesilmesi gerekiyor burada. Nedir dört damarı? Damar deniyor bunların dördüne birden. Biri nefes borusu. Arkada yemek borusu iki, iki tarafta şah damarı vardır. Kalın damarlar vardır. İşte kesik olan kişinin besmeden sonra bıçağı çeker, kesim bıçağını çeker. Bu dört damarın yemek borusu, nefes borusu, iki de kalın şah damarı, beyne giden damarlar kalpten bu dördün kesilmesi gerekiyor. Bu dört damar kesildi mi? Beklenir. Gereklenir. Bu arada koyunun üç ayağı bağlandır yatırırken arka sağı üstte boş bırakılır hayvan çünkü biraz tepindi mi biz bana acısını hisseda az hissede hayvan tepinince hareket edince tabi büyük hayvanlarda dördü bağlanması gerekir çünkü hayvan tepinince yandaki yaralayabilir ölüme sebep olabilir. Bu için inek gibi hayvanların dört ayda bağlanır, yatırılır. Koyun ise üç ayya bağlanır. Araka sağa baş bırakılır. İşte kesici kişi besmeyi çekti Allah'a akber diye. Dört damarı kesti. Bekleme gerekiyor orada. Hemen başı koparalım mas Bekleme gerekiyor. Kan akar. Hayvan taburada. Hayvan ilk baştan bunu fark etmez bir canlısı, bıçak keskinse. Ondan sonra hayvandan canlısı başlar hayvanda. Tabi bu arada e, kurban sayeden buna da bakması gerekiyor. Özellikle ilk, ilk, ilk akan kan, günahların affına, kefada sevap oluyor. Ayrıca bunda bir ibret, tefekkür etme gerekiyor. Bir günahsız hayvan bile nasıl kolay kolay can veremiyor birdenbire. Yani ölüm denen o hal, can verme hali gerçekten çok güç bir şey. O günahsız hayvanlar bile nasıl can veriyorlar, nasıl tipiniyorlar, nasıl zorlu nasıl boğanın sesler çıkıyor bunlarda can verirken kişi buna bakmalı. Tabi kişi, herkes kendi öleceğini düşünmeli, ama herkesin başına gelecek arkadaşlar. Ölüm gelecek. Hayvan öldükten sonra ona sonra başa kesilir. Ondan sonra üzülme başlanır. Tam ölüm oluşmadan başı kesir yüzüme başına Allah korusun, bu tav bana bir eziyettir, mekruh olur. Yani kişi için iyi olmaz, günah olur. Bir insan kurbanlı bir hayvan aldı. Erken Allah hayvan mesela. Yeri müsait, bakacak. Ahır mahrum var, bahçesi var, bakacak. Aldığı hayvan belki fark etmedi kendisi. Gebermiş hayvan daha kurban kesim günü gelmeden hayvan doğum yaptı. Ne yapacak bunu kişi? Zenginse, yani üzerine kurban gitmek vacip olan kişi ise, yalnız anasını tabi kesecek, yavru bırakır. Bunu kesmez. Yani kesim mecbur değil yani. Ama, kurbanı kesecek olan kişi, olan kişi, fakir, kendin kurban vacip değil ama illa kişiye demiş kurban kişiye bir hayvan almış koyun almış mesela ya ortak neyse girmişlerse o zaman bu fakirin veya fakirde ortak olduğu bir şeyde hayvan doğum yaparsa şimdi bir kişiye vacip olmadan bir insan bir nafileye başladı mı? Onun tamamlanması vacip oluyor kişiye. Namaza bunun gibi. Oruç da bunun gibi. Mesela bir kimse Ramazan dışında kaza borcu falan da kendi kendisinin yok. Ne dedi? Oruç tutmaya. Orucu başladı. E, olabilir ya. Öyle bir hal meydana geldi. Orucu bozan mecbur kaldı. Ne yapacak bu kişi? Üzer unutması farz değildi vacip değildi, mecbur değildi ama Allah'ın orası başladı. Onun tamamlaması bu tepe vacip oluyor üzerine şimdi. Bozmuşsa, yine kaza gerekiyor. Namazda bunun gibi bir kimse öyle farsiyonel değil, bir kimse bir namaza başlamış. Mesela iki namaz kendi kendi kendilerine namaza başlamış. Bu namazı bitirmesi vacip oluyor bana eğer namazı bozma durumu olursa, o eli kanında bir şey oluyor mesela, ama bozulmuşsa o namazı tekrük kılması bu yüzden vacip oluyor bir sefer. Şimdi bir fakir kişiye yani belirli bir meblağ nisaba malik olmayan kişi üzerine vacip bir kurban kesmesi. Ama öyle keseceğim diyor. Merak ediyor her neyse. Bu kişiye bir kurban aldı mı bir nevi ada gibi oluyor. ada gibi oluyor. İşte bu fakir aldığı kurban da kayban doğum yaparsa kurbandan önce ne yapacak bu kişi? Hem anası kesecek hem yavruyu kesecek. Ona o da bağlıdır, çünkü. bağlıdır. Kesmesi gerekiyor. Hatta elden geldiği kadar yani kişiye vacip değilse Kurban keseceğine başlı şey daha efteldir. Çünkü bazı fukhalara göre bir kimseye kurban vacip olmadan kurban keseceğim derse, bu niyette hayvan alırsa kurban keseceğim diye bu bir nevi adak yerine geçiyor. O zaman hüküm tabi değişiyor. Ne oluyor? Kendi fakir olduğu halde Kedi yiyemiyor, çoğu insan gidiremiyor bunu sefer. Bir de hayvan alınmış kurma hayvanı bilmiyor, gebe çıkmış hayvan. Hayvan kesten sonra hayvanın karnından yavrusu çıktı, ölü çıktı ama yavrusu. Hayvan anneannesi kesildi karından ölü hayvan çıktı. Bu ne olacak şimdi? İmam-ı Azam Efendimiz'e göre bu hamleti gelmez. Necis suru. Annesi kesildi. Hayvan içinden ölü çıktı. İmam-ı Azam'a göre bu yenmez. Bu ayrı yapmadığı için. Yalnız imameyne göre biri 3 müşehit vardır. İmam-ı Azam Hoca'nın başları. Giden talebesi onlar da müşehit İmam Muhammed ve İmam Yusuf Hazretleri'ne göre ve diğer 3 mezhebe göre de ama bak. Ardışın burada. Şafii, Maliki, Hanbeli 3 mezhebe göre de ve bize 2 imama göre de Kurban bağın kesin hayvanın tabi kuru olmasa bile bu aynı bu kuralını işliyor. Bu kesilen hayvanın karnından yavrusu ölü çıksa bu hayvanın hılkatı tamamsa yani organları teşekkül etmiş tam hayvan almışsa bu et yine onlara göre bakınız. Helal oluyor bence helal oluyor. Şimdi aklımıza burada bir soru şu takılabilir. Peki i̇mam Azam neden olmaz haram diyor da üç mezhep imamı hepsi müşehidin mutlak. İki de bizim mezhepimizden mezhepte müşehid iki imam da olur diyorlar. Neden böyle oluyor? Bir hadis ı şerif buradan tabi kanak alıyorlar işlatlarına. Buyurlar ise Hazretleri zekatü cenin zekatü ümmihi şimdi üç mesk imamına göre biz iki imamımıza göre zekatü cenin cenin karındaki yavru onun kesimi zekatü ümmihi annesi zekatıdır kesimidir annesi kesilli mi annesi helal mı? o da helaldır bazı şerife göre. Yalnız İmam-ı Azam'a göre buradaki zekatı ı zekate. i̇mam bir harekeden eden iştah değişiyor burada. Zekat-ı cenin. Ceninin yavrunun kesimi zekate. Üstün ümmihi. Burada zekat okunacağı burada bir kaf bir harfi var o buradan hasılmış oluyor. Yani annesinin sekatı gibi anlamına geliyor. Annesinin nasıl kesiliyorsa öyle kesilmesi anlamına geliyor. Tabii şat meselesi bu da. Bir kısa buna bir bilgi olsun inşallah. Günümüzde güncel olarak çok sorulan bir sualde Kurban kesmesek de parasını işte bir hayır cemiyetine işte filan yerlere fakir aşramına versek diye bazı kişiler böyle bir şey soruluyor bazı şeyler bu olmuyor seviyekarıştlarım bu kurban bir ibadettir ibadettir demek ki bu kurban kesilmesi gerekiyor ancak bir kimse güvendiği bir müesseseye, bir yardım kuruluşuna oraya kesin güveniyor ama bir kişi o zaman olabilir. orada birini vekil eder ama. Kur'an parasını verir. Benim adıma işte bir koyun al, neşin al. Benim adı vekaletten kes der. O da bu vekaletten kabul ederse olabilir. Ama mutlaka o vekal alan kişinin bunu verdiği parası ile mutlaka bir kurunu hayvan alıp kesmesi bunun altında gerekiyor mu? şarttır. Bu olması olmaz böyle şey. Bunun dışında e, güvenilmeyen yerlere, işte para gönderir de, işte keser mi kesmez mi şu bu, eğer bunda bir kuşku varsa yapmama gerekiyor bunu. Bir kimse kurbanlık bir koyun almış. Üzerine vacip kişinin bunu almış kişi. Fakat kurban bayram günlerinde üç gün olan kesim günlerinde kişinin başına bir hal geliyor Allah korusun. İşte hastalığı oldu, hastaneye gitti, oraya gitti, buraya gitti, yakın hastalandı. Kişi bunlarla uğraşırken kurbanını kesmeye baki zaman bulamadı. Ve üçün günde artık güneş baktı, akşam oldu yani. Kurban kesim günü bitti. Kişi ne yapacak şimdi? Aldığı o kurbanlık koyun duruyorsa bu defa onu canlı olarak vermesi gerekir. Sadaka fakireler vermesi gerekiyor. Yani bir hayır cimiyetine verebilir. Diğer diğeri yere verebilir bunu. Bu kişi yine sadaka Vermesi gerekiyor bunu. Canlı olarak. Kese, kesemez bunu artık böyle. Kesin artık olmaz. Yok Hayır alamamış kişi. Mesela kişiye Kur'an kesme üzerine vacip olduğu halde kişi kurban günleri içerisinde üç gün içerisinde kurbanı alamadı kesemedi. İşi oldu. Şu oldu bu oldu. Tabi zaten seferi yolcu bir yere gitse, Kur'an bayrağın günlerinde son günü şart ama. Son günü de kişi güneş batmadan batıncaya kadar sefih yolcu devam ederse zaten bu zengin de olsa buna olmuyor. Ama kişi böyle bir yolcu da gitmedi. Fakat kurabim bunu kesemedi. İşte zaman bulamadı, hayvan bulamadı, işi oldu, hasta oldu, koşu alamadı. Bu kişi ne yapacak? Bu kişiye kurban kesim günü çıktıktan sonra ise üçünün gecesi ise dördüncü günü daha sonra günlerinde bir koyun fiyatı neyse ortalama normalde o değerinde bir parayı fakirlere sadaka vermesi gerekiyor boğuştan kurtulması işi efendim şimdi ben kurban kesme günü gitti ama ben bir yine kurban kesmek istiyorum kaza ile olmaz. Bunun kazası yok bence. Kurban kesim günü vardır. Belli günü vardır. Kurban kesim günü 3 gündür Hanefi'de. Şahı 4 gündür. Bugün çıktı mı, demek ki ondan sonra kişi kesememişse, hayvanda almamışsa, hayvanda yoksa mevcut eli altında, kişi parasının değerini takılaması gerekiyor. Bir kimse kurbandık hayvan almış. Önceden. Ve bu kişiye de kurban kendisi vacip. Yani zengin kişi. Aldı hayvan öldü. Ne yapacak? Başka hayvan alacak, kesecek. Bir vacip. Aldı hayvan ölmedi de ama hayvan ağır sakatlandı ayağı kırıldı, işte gözü çıktı, şu oldu bu hayvan, ağır sakatlandı. Ama kişi zengin, ona kuran kesmesi vacip. Bu kişi ne yapacak? Bu hayvanı bir kasaba bir yere satacak. Dilerse tabi, mutlaka başka hayvan alıp bunu kesecek. Fakir kişiye gelince, üzerine kuran kesmesi vacip bir kişinin ama merak etmiş bir koyun almış mesela. Aldığı koyun öldü. Buna tekrar baş koyun gerekmiyor buna. Çünkü bir koyun aldı. O koyunu kesmesi ona vacip oluyordu. O da gene geçiyordu. Ona O hayvan öldü. Buna başa gerekmez buna nasılsa. Hayvanı ölmedi de. Yani fakir aldığı kurbanlık hayvana Ölmedi de ama sakal aya kırıldı. Zarar etmez. Bu kişi başka hayvan almak buna, buna gerek kalmıyor. Aldı hayvan sakatlanmış da olsa kurban da bunu keser. Buna bu yeterli olmuş oluyor. Bir de Kurbanın derisi konusu var tabi. Bunun da boştan gitmemesi için Müslümanların biraz tabi e, çaba satması gerekiyor sevgili kardeşlerim. Ne hikmetse yıllarca belli bir kuruma vermeyi Müslümanlara baskı ile Zorluyorlar Müslümanları. Eğer dünyada insan hakları arayan bir yer olsa ve var diyorlar, var da, var da tabi bu iki taraflı bunlar. Yani yanar döner böylece. Yani çifte sınır denen tipte tabi bunlar. Eğer gerçekçi insan haklarını arayan bir kurum bir hukuk kurumu olsa bir vatandaşı da oraya başvursa öyle bir şey olsa tabi bu insan haklarına sığmaz. dini özgüne sığmaz. Kişi kurban almış parası almış kendisi o kurbanın eti de onun derisi onun bu kişi kestiği hayvan etini yerse kendisi yer derse fakire verir size hediyeleri zenginler verir serbest iman da serbest peki bu hayvanın derisi bunun hakkı değil mi bu almadı mı bunu Peki bunu hangi güç nasıl zorlayabiliyorlar? Hangi hukuka sığıyor acaba hukukları? Yani sığıyor mu hukuka sığıyor mu? Şey yani zorbalıkla bunu böyle beliriz demek. Sığar mı? Sığmaması gerekiyor tabi. sığması gerekiyor. Dediğim gibi böyle bir hak hukuk arayan yani böyle gerçekçi bir hukuk kurumu olsa insan hakları kurumu olsa Tabi buraya başvurulursa yani bu iş burada çözülmesi gerekir. Ama kanaatim böyle bir şey yok dünyada şu anda. Çünkü şu sandal uygulanıyor tabi bunlar buralarda. Şimdi dini açıdan konuya baktığımızda bir kimse kestiği hayvanın etinde serbest. Eğer kişinin durumu iyiyse, hayatı yerindeyse bunu isterse üç bölüm yapar. Tahminat tabii. burada kendi etini üç bölüm yapması en yani güzeldir. Ne yapar bunu? Üçte birini evine ayırır. Kendi çocuğu ayır böyle. Üçte birini dost ahbabını hediye olarak verir. Bu zengin de verir çünkü bu. Üçte birini de fakirlere sadaka olarak yani. Tanımsın, tanımasın. Eğer gerçek fakirler biliyorsa, bunlara vermesi de eftaldir. Ama bunu yapmaya da kişi genel din bunu zorla mı bakınız? Bak, Dikkatin buraya bak. Yani dinemiz kişi böyle zorlamıyor ama, zorlamıyor. Böyle yaparsan iyi olur diye dinemiz. Üçe bölersen iyi olur böyle Üçte birini evine bırakır, çocuğunu kendisine. Üçte birini eşlenen dostunu hediye olarak pakete verir. Üçte birini de fakire sadaka verirse iyi olur diyor dinimiz bunu. Ama dinimiz bunu zorlamıyor. Neden? Çünkü mal sahibi kişi yine kendisi ama. Her ne kadar Allah için kesmiş, kesmişse de bunu yine mal sahibi odur. İnsan bulmanı zorlamıyor. Hatta dinimiz şey bir konulik beva dinimizde Kurbanı kesen kişi her ne kadar Nisab'a malik. Mesela kadın da tabi bunu kesiyor. Kadın altınları vardır. 90 gramdan fazla. Hatta bunda yıl gitmişse beklenmiyor. Mesela bir kız sözlü kız bile henüz daha sözlü kız bile kendisine 10 güne ve 3 gün bir takılmış, altın takılmış. Bunlar 90 gram geçiyorlarsa Hanefi'de o anda kurban gerekiyor, sana gerekiyor. Şimdi bu durumda kişi, mesela kurban kesen kişi, pek hala yerine değil. Ama kurbanın hesabına belli bir meblağ sahip olduğu için kurban kesmiş kişi, bilhassa bir aile reisi kurban kesmişse, evinde çoğu çölü de kalbalıksa, evine her zaman et alamıyorsa, bu kişiye dilerse kurbanın etini tamamını bırakabilir bakın. Hiç bir sakın yok onlar böyle, hiçbir kerat yok bunda. Şimdi kişi etini tabi dini açıdan serbest olduğu gibi derisi o da insanın kendi mürükü. Bakın. İslam bundan zola müştereler derlerdi. Kişi dilerse kurban derisinden kendi yaralanabilir. Tabi eskiden işte postiki yapılırdı, tabaklanırdı, hatta çaruk yaparlardı, şunu yaparlarmış. Hatta bazı kaplar yapıyormuşlar bile, kırba deniyor, su kapla yapıyormuş eskiden. Yani kişi dilerse kurban etinden kendi yaralandığı gibi, dilerse derisinden kişinin yaralanabilir kendisine Ancak satmaya gelince satıp parasını yiyemez. Işte, o var işte. satacak olsa o zaman parasını yiyemez. Eğer satarsa ne yapacak? Bunun parasını mutlaka fakirlere vermesi gerekiyor. Vermesi gerekiyor. Tabii bu arada kurban derisi mesela günümüzde bir köy halkı toplantılarda o kurban derileri köye toplansa köy ihtiyacı karşılandır ve her yıl yani küçük olan bir hayır kurulsan böylece köyün tabii camisi bir noksanı vardır. çeşmesinin suyu yollaren biz noksanı vardır. Köyün yol işi mi noksanı vardır? Vardı, vardı köy işi vardır Yani köy toplansalar da dışarı vermeseler bu satılım o köye harcansa Yeni şehirlerde de her semte böyle bir üç beş kişi mesela bir yere gelebilseler tabi bilmiyorum mevzuat buna şeyin verim vermem bilmiyorum tabi onları yani böyle imkanlar olabilse her semte her çevrede bir yere toplansa bunlar bunlar satılsa satılsa o çevreyi güzelleştirseler bunlar tabi camiye yardım edilebilir Kur'an kursuna biraz yardım edilebilir. Gereken bazı yoluna, boluna, batana, çukuruna, şusuna bu yardım edilebilir. Yine mahallede çok fakirlere varsa onlara maddi para yardım edilebilir. Zaten Osmanlılar döneminde devletin işçilik hafif bu konuda. Bu sosyal yardımlaşma halka taban inmiş diye kardeşler. Bir yere su mu lazım? O zaman tabi kuyu kazılıyor. böyle şey. Bakıyorsun bir hayırsever bir Müslüman kişi Allah için hayır olarak bir kuyu açıyor böyle. Üzerine ipini koyuyor, kovasını koyuyor, her şey yalakını koyuyor bunların. Sonra yine Müslümanlar çeşme yaptırmışlar bakın. Hep Müslümanlar bunlar böyle. Yollar Müslüman yaptırmışlar. Camiler her şey Müslüman yaptırmışlar. Yani devletin işlerimi hafiflemişim böyle işe. İşte bu gerek bu kurbanda, gerek bu şekilde hayırlarda yani tabanı indirirse, yukarıdan bir baskı yapılmasa, tabanı indirirse gerçekten hem halk yerde yardımcı olmuş olur. Böyle. Çok yerlere köprü yapılır, şunlar yapılır, bunlar yapılır. Bir sosyal yardımlaşımlar olur. Yani fakirler burada korunur. Gerçekten İslam Dini bunlara çok güzel kuralı koymuş bunlara. Demek ki elimizden geldiği kadar inşallah teala, eğer kurban derisini de Allah Allah'ın uygun bir yere verebilirsek imkanımız varsa verebilirsek ne oluyor? Bize ayrıca bir sevap gelmiş oluyor. Bakınız. Bu da bize ayrı bir sevap olmuş oluyor. Böyle. Ama kurban derisine Artık böyle bir isimlere veremiyorsak, yani bilmiyorum yani şu çağda insan hakları diye gürült ayıka çıktı şu dönemde bir Müslüman kestiği koyunun derisinden kendi müküne karışamıyorsa, artık bilmiyorum ardi bela hangi kan nasıl sar bu, hangi vicdanı sar ben tam bilemiyorum aslında. Sevgili kardeşlerim, bir de inşallah işte kısa da inşallah biliyorsunuz Kur'an bayramının bir özelliği de tekbir getiriliyor. Tekbir, teşrik deniyor bunlara. Arefe günü sabah namazdan başlıyor. Her bunu getirmesi gerekiyor. Tekbirleri farz namazdan sonra. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahü vallahu ekber allahu ekber hamdeye diye göre bir defa allah Teala Mevlam barımız mübarek etsin bütün İslam alemine. Rabbim her türlü kurunu kabul etsin inşallah. Diler Fatiha.